Mısır alimlerinin ise ilim tarafı daha ağır basıyordu. İlimde derinleşmeyi burada, Kahire'de buldum. Zahid Efendi büyük bir alimdi. İlmi eserlerin yazma nüshalarını görmek için birçok yerdeki kütüphanelere gitmiş çalışmıştı. Beyrut ve Halep gibi Rusya'ya da gitmişti. Hafıza kuvveti insanı şaşırtacak derecedeydi. Nasıl yani? Mesela bir şey sorulduğunda hemen filan kitapta var. Bu kitabı da filan kütüphanenin filan rafında bulabilirsiniz derdi. Konunun açıklanmasını istesek? Açıklardı. Cevap verdiği zaman sanki kitaptan okuyormuş gibi beyan buyururdu. Yazdığı ve konuştuğu mevzuları o kadar hakim bir üslup ve edayla izah ederdi ki meseleler adeta üstadın önünden kaçıyor zannederdiniz. Yani hazrete mesele dayanmazdı. Evet, çok kolay cevap verirdi. Hususiyle hadis konusunda mütehassıstı. Hadislerin sıhhat dereceleri hakkındaki malumatı çok geniş ve derindi. Bir ziyaretimiz sırasında bazılarımız hafızalarımızın zayıflığından bahsetmiştik. Şöyle bir hatıra anlattı. Osmanlı müellifleri eserinin yazarı Bursalı Tahir Efendi... ...bir mevzu birkaç kere sorardı. Bir gün kendisine şaka oldu dedim ki... Ya bu Hazret, Allah yardımcın olsun. Bu kadar hafıza zaafiyle bu eseri nasıl yazacaksın? Bu meseleyi geçenlerde yine sormadın mıydı? Hocam ben karınca gibi çalışıyorum... Karınca meşrep bir adamım. Karınca bir taneyi 40 defa kaldıramaz da 41. de kaldırır. Benimki de işte onun gibi. Zahidül Kevseri hocamız Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'ye benzemezdi. Ciddiydi, heybetliydi. Onun yanında meclisinde çok konuşamaz fikir beyan edemezdiniz. Ancak sual sorar cevabını almakla iktifa ederdik. Vücutça nasıl biriydi? Sabri Efendi gibi zayıf naif değildi. Cüsseliydi. Hadis ve fıkıhta derin alimdi. Hadis rivayet edenlerin ve tarihte adı geçen zatların hayatlarını, faziletlerini, varsa zaaflarını bu zamanda yaşayan insanlarmış gibi bilirdi. Kendisiyle nasıl görüşürdünüz? Evine de gider miydiniz? Giderdik. Ne zaman evine gitsek muhakkak... ...kendisini ziyarete gelmiş birkaç Mısırlı alime rastlardık. Mesele sormaya gelirlerdi. Az da olsa dergilere yazı da verdiği için... ...yazı istemeye gelenler de olurdu. Mustafa Sabri Efendi Zahid Efendi'yi nasıl değerlendirirdi? Sever ve methederdi. Ben Zahid Efendi'nin bu kadar alim olduğunu... Kendisini ders vekili yaptığımız zaman bilmezdim. Meğer bizim siyasetle boğuştuğumuz günlerde Zahid Efendi sadece ilimle meşgul olmuş. Kütüphaneleri taramış. Ne kadar kıymetli eser varsa görmüş, notlar almış, hazırlanmış. Nadide ve nefis kitapların ruhuna, esrarına vakıf olmuş. Mustafa Sabri Efendi kendisine fetva sormaya gelenleri Zahid Efendi'ye gönderirdi. Çok mütevazı bir zat olduğundan şöyle demişti. "Ya, Zahid Efendi'nin olduğu yerde benden fetva sorulur mu? Onun bütün kitapları yanındadır. Gerekirse hemen bakar bulur. Zahid Efendi, Mustafa Sabri Efendi'ye hürmette asla kusur etmezdi. Bulunduğu meclise gelse ayağa kalkar, bir talebe gibi hürmetle elini öperdi. Kahire'de bulunduğum altı sene zarfında bu iki zatın aralarındaki samimiyete, şefkate ve hürmete hayran olmuşumdur. İstanbul'dayken nasıllarmış acaba? Ne de olsa gurbetin farklı bir yönü var. Mustafa Sabri Efendi'nin itimat ve muhabbeti her zaman tammış. İstanbul'da bir gün Zahid Efendi Şeyhülislam'a demiş ki... Efendim, bizim Düzce'nin müftüsü ölçüsüz, bulanık bir insan. Millet kendisinden müşteki, rahatsız. Onu azletsiniz veya başka bir yere nakletsiniz. Zahid Efendi, ben sana mührümü vereyim. Bana sormana hacet yok. Münasip olanı yapar, mührü basarsınız. Zahid Efendi ilmin etkisiyle olacak, pek kolay kolay insan beğenmezdi. Bir keresinde hep birlikte Kahire'deki Ticani tekkesine davet edilmiştik. Gittik. Şıh Muhammed Hafız Efendi Cezayir yemekleri yaptırmıştı. Yemekler yendi, çay içiyoruz. Bahis Ahmet Naim Bey'in Tecid-i Sarih geldi. Naim Bey, felsefe ve tasavvufta muvaffak olduğu gibi hiç ümit etmezdim. Fakat hadiste, ricali hadis ve usulü hadiste de muvaffak oldu. Kendisini çok takdir ettim. Değil mi Zahid Efendi? İhtisası olmayan sahada ne kadar yorulsa... ...zor bir işe tebessül etmiş sayılır. Naim Bey'in mesleği değildi. Selema ulemanın hayretler içinde kaldığı... ...tenkitlere muhatap olduğu meselelere girdi. Bu Ricali Hadis dediğiniz iş zor bir iştir. Zahit Efendi hocamız Naim Bey'i pek tutmamış galiba. Hiç sormayın. Bu mübareye hoca beğendirmek o kadar zor ki. Ah, ah. Estağfurullah efendim. Geçenlerde bir dergide gördüm. Kendisinden İstanbul'da bulunan meşhur alimler kimlerdir diye sormuşlar. Zahid Efendi'yi de beni de imtihan eden imtihan heyetinin reisi Manastırlı İsmail Hakkı Efendi için sadece meşhur vaiz diyebilmiş. Fakat efendim... Elmalılı Hamdi Efendi için de müfessir değildir demiş. Evet... Hamdi Efendi fıkıh bilir, felsefe bilir, mukarene bilir. Avrupa kanunlarıyla fıkıh karşılaştırır. Fıkhın üstünlüğünü ispat eder. Kelam bilir, mantık bilir ama... Aması ne? Ama müfessir değildir. İşte bu. Bizim Zahid Efendi de bu. Allame Taftazani'den rivayet ediliyor. Bir alim salih bir zatın ziyaretine gitmiş. Bu zat bir ayeti kerimeyi okurken Zülcelali ifadesini... Zilcelali şeklinde okumuş. Alim yanlışa itiraz etmiş. Efendim Zilcelali değil, Zülcelali olacak demiş. Bunun üzerine o salih zat keramet göstererek gayb perdesini yani lefi mahfuzu açıp orada Zil Celali yazılı olduğunu göstermiş. Bizim alim bunun üzerine demiş ki aman efendim durun. Perdeyi kapamayın da tahsih edeyim. Yani ne demek istiyorsunuz? İnsan bildiğini çok iyi bilmeli ve ilmine bu ölçüde itimad edebilmeli ki gerçekten alim olsun. Zahid Kevseri Efendinin Arapçası fevkaladeydi. Mustafa Sabri Efendi Arapça eser vermesine rağmen Arapça konusunda bazen şikayet ederdi. Kitabı ben ya Türkçe yazmalıydım ya da Arap doğmalıydım. İnsanın ana dilin ne olursa olsun farklı oluyor. Bazı kelimeler çocukluğunuzda ruhunuza giriyor. Bir Türk'ün Arapçasının sonradan öğrenme olduğu belli oluyor. Hocam, Zahit hocam. Buyurun efendim. Sabri Efendi hocamızınki gibi sizden bir şikayet duymadık. Acaba sebebi nedir? Efendi Hazretleri ile benim farkım şudur. Ben Düzce'den talebe olarak İstanbul'a gelirken babam hocaydı ve bana şöyle demişti. Zahid, Türkçe bizim ana dilimiz, onu öğrendik. Allah'ın izniyle artık unutmayız. Ama Arapça öyle değil. Şimdi sen İstanbul'dan bana mektuplar yazacaksın. Özene bezene babama beğendireyim diye edebi yazılar yazmaya çalışacaksın. Hepsi Arapça olacak, anladın mı? Böylece biz babamla sürekli Arapça yazıştık. Elhamdülillah Arapçam gelişti. Tanıdığımız ve kendilerinden istifade ettiğimiz bütün bu zatların hepsi din ve tarih bahislerine, geçmişteki muhterem insanlara, mukaddes mefhumlara dikkat ve hürmette kusur etmezlerdi. Bilhassa dinin esaslarından ve aslı saadette yaşamış büyüklerimizden fevkalade bir dikkat ve muhabbetle bahsederler, onların ulu orta, münasip düşmeyen şekillerde masal ve misallere mevzu edilmelerine çok darılır ve kızarlardı. Onları böyle büyük yapan bir özellik de buydu demek. Mustafa Ronyun bir gün imtihandan gelmişti. Az sonra Zahid Kevseri hocamız da kütüphaneden dönerken odamıza uğradı. Allah rahmet eylesin tevazu gösterir, lütfeder bizim basit talebe odamıza gelirdi. Bize de çay çıkar mı? Estağfurullah hocam lafım olur? Buyurun lütfen şöyle geçin hemen bir çayda size döküyorum. Şeref verdiniz hocam. ...buyrun hocam afiyet olsun. Mustafa Efendi, yorgun görünüyorsun. Bugünlerde imtihanlarınız var galiba. <gülüyor> evet efendim. Az önce imtihandan geldim. İmtihan neydi? E, tefsirde efendim. Hangi ayetleri sordular peki? Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem... ...efendimizin zevcilerine hitap ediyor ya... ...ey peygamber aileleri... ...sizlerden biriniz... ...gayrı meşru şanına layık olmayan... ...yanlış bir harekette bulunursanız... ...sizin azabınız... ...başkalarına nispetle kat kat olur mealindeki ayeti sordular. Yahu bu Mısırlılar ne terbiyesiz insanlar. Bunlar ne biçim hoca, ne biçim Müslüman. Peygamberin aileleri bizim annelerimiz yahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili eşleri. Yahu koca Kur'an-ı Kerim'de başka ayet mi kalmamış. Yahu bu Mısırlılar ne terbiyesiz insanlar. Allah Allah, Allah Allah. Daha önce de söyledim. Zahid Efendi hocamız Mısır ulemasının da ilmine hürmet ettiği bir hocaydı. Ne zaman yanına gitsek muhakkak bazı alimleri odasında bulurduk. Danışmaya gelirlerdi. Bir keresinde hiç unutmam El İslam dergisinin sahibi Şeyh Abdurrahman odasındaydı. Çok efendi, hoş sohbet, tatlı bir adamdı. Hocam yapmayın. Bugün buradan bir yazı sözü almadan gitmek istemiyorum. Elinizi ayağınızı öpeyim, yalvarırım. Şeyh Abdurrahman görüyorsun çok meşgulüm. Ben öyle aceleyle asker mektubu yazar gibi makale yazamam. Mutlaka çalışmam, tetekbu'da bulunmam lazım. Üzerinde çalışmalı ki okuyucu istifade etsin. Yazı bir işe yarasın benim azıcık. Efendim. Okuyuculardan mektup ve telefonlar geliyor. Mutlaka sizin makalelerinizi istiyorlar. Efendim. Hiç kusura bakmayın, ben sizden bir söz almadan gitmem. Mutlaka bir yazı vaadi almam lazım. Allah Allah, Allah Allah. Beni üzüyorsun ama Şeyh Abdurrahman, sıkıyorsun, kızdırıyorsun. Bugünlerde mühim bir konuda çalışıyorum, vaktim yok. Lütfen, biraz hiç olmazsa biraz anlayış göster, lütfen. Ben o anlayışı sizden bekliyorum hocam. Birçok insan adına bekliyorum. Evladım Bugünlerde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hakkında bir eser yazmakla meşgulüm. Mecmuanıza makale verebilecek halde değilim. Bu seferlik benim masur günüm. Sonra inşallah. Allah büyüktür. Efendi Hazretleri, okuyucularım sizden ısrarla makale yazı talep ediyorlar. Az da olsa bir yazı lütfedin. Sizden ne gelirse başımızın tacı ve ruhumuzun ilacıdır. Sen hiç meram anlamaz mısın Şeyh Abdurrahman? Bakın hocam hiç mübalağa etmiyorum. Siz evladım sen ne anlamaz kimseymişsin defol git şuradan deyin. Ben bu sözü makale olarak mecmuamda yazar okuyucularımın gönlünü yapmış olurum. <gülüyor> bu kadar mı? Evet efendim bu kadar. Hiç kusura bakmayın. Allah Allah. Zahid Efendi ömrünün bütün zamanını ilim yolunda kullanan... ...adeta ilimde fani olmuş bir zattı. Şöyle derdi. 48. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodiksyon.